Hazreti Hamza derdimiz demez aklımıza çok şey gelir de hemen benim aklıma beş tane şey geliyor. Birincisi o Ehun Nebi'dir. İkincisi o Ammun Nebi'dir. Üçüncüsü o Esedü Resulillah'tır. Dördüncüsü o Esedullah'tır. Beşincisi o Seyyidü Şühedadır.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 Allah'ın davasına sahip çıktığı için böyle bir sıfatı kazanmıştır. Bunu da bize haber veren peygamber ve vesselamdır. Ben amcamın adını arşa Esedullah ve esed Resulullah olarak yazıldığını gördüm diyerek onun konumunu ifade etmiştir. Beşincisi seyyüdü şühedadır o.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 wa'hr dâwâna en ilhamdulillahi Rabbi alaamin as-salamu alaykum wa rahmetu ve barakatuh